10. mektup, İki sualin cevabıdır. Bismihi ve in şeyin illa yusebbihu bihamdih Birincisi, 30. sözün ikinci maksadının tahabbülat zerrat tarifine dair olan uzun cümlesinin haşiyesidir. Kur'an-ı Hakim'de İmam-ı ve Kitab-ı Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehli tefsir ikisi birdir. Bir kısmı ayrı ayrıdır demişler. Hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir. Hülasa ilmi ilahinin ünvanlarıdır demişler. Fakat Kur'an'ın feyzi ile şöyle kanaatım gelmiş ki İmam-ı mübin ilim ve emri ilahinin bir nevine bir ünvandır ki alemi şahadetten ziyade alemi gaybe bakıyor. Yani Zamanı halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani her şeyin vücudu zahirisinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kader-i ilahinin bir defteridir. Şu defterin vücudu 26. sözde hem 10. sözün haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet şu İmam-ı bir nevi ilim ve emri ilahinin bir ünvanıdır. Yani, eşyanın mebadileri ve kökleri ve asılları, keali intizam ile eşyanın vücutlarını gayet sanatkarane intaj etmesi cihetiyle, elbette desatiri ilmi ilahinin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyorlar. Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları, ileride gelecek mevcudatın programlarını fihristelerini tazammun ettiklerinden elbette evamiri ilahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela bir çekirdek bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evamiri tekviniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Elhasıl Madem İmam-ı mazi ve müstakbelin ve alemi gaybın etrafında dal budak salan şecere-i hilkatın bir programı, bir fihristesi hükmündedir, şu manadaki İmam-ı kaderi kader-i bir defteri, bir mecmu'a-i desatiridir. O desatirin imlası ile ve hükmü ile, zerrat, vücudu eşyadaki hidamatına ve harekatına sevk edilir amma kitabu mübin ise alemi gayiptan ziyade alemi şihadete bakar yani mazi ve müstakbelden ziyade zamanı hazıra nazar eder ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı bir defteri bir kitabıdır İmamı mübin kader defteri ise kitabı mübin kudret defteridir yani her şeyin vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şuunatında kemal-i sanat ve intizamları gösteriyor ki, bir kudret-i kamilenin desatiriyle ve bir irade-i nafizenin kavaniniyle vücut giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis edilip, birer miktar muayyen, birer şekli mahsus veriliyor. Demek, o kudret ve iradenin, külli ve umumi bir mecmuai kavanini, bir defteri ekberi vardır ki her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. İşte şu defterin vücudu İmam-ı Mübin gibi kader ve cüzi ihtiyari mesailinde ispat edilmiştir. Ehli gaflet ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki kudreti fatıranın o levh-i mahfuzunu ve hikmet ve irade-i rabbaniyenin o basirane kitabının eşyadaki cilvesini aksini misalini hissetmişler haşa tabiat namı ile tesmiye etmişler körletmişler İşte imamı ı mübin'in imlası ile yani kaderin hükmüyle ve düsturu ile kudreti ilahiyye icadı eşyada her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı levh-i mahl ispat denilen Zamanın sayfeyi misaliyesinde yazıyor, icat ediyor, zerratı tahrik ediyor. Demek harekat zerrat. O kitabetten, o istinsahtan mevcudat alemi gayiptan alemi şahadete ve ilimden kudrete geçmelerinde bir ihtizazdır, bir harekattır. Ama levhi mahv ispat ise sabit ve daim olan. Levh-i Mahfuz-u Azam'ın daire-i mümkinatta, yani mevt ve hayata, vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikat-ı zaman odur. Evet, her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nehr-i azimin hakikati dahi Levh-i ispattaki Kitabeti kudretin sayfesi ve mürekkebi hükmündedir. La ya'lemul gaybe illa İkinci 2. sual. Meydan-ı haşir nerededir? El cevap Vel ilmu indallah. Halık-ı hakimin her şeyde gösterdiği hikmeti aliye hatta tek küçük bir şeye çok büyük hikmetleri takmasıyla tasrih derecesinde işaret ediyor ki küreyi arz Sarseriya ne Badheva azim bir daireyi çizmiyor. Belki mühim bir şey etrafında dönüyor ve Meydan-ı Ekber'in daire-i muhitasını çiziyor, gösteriyor. Ve bir meşheri azimin etrafında gezip mahsulat-ı maneviyyesini ona devrediyor ki ileride o meşherde enzar-ı önünde gösterilecektir. Demek 25 bin seneye garip bir daireyi muhitanın içinde rivayete binaen Şamı ı Şerif kıtası bir çekirdek hükmünde olarak o daireyi dolduracak bir meydan haşir bastedilecektir. Kürey-arzın bütün manevi mahsulatı şimdilik perdeyi gayb altında olan o meydanın defterlerine ve elvahlarına gönderiliyor ve ileride meydan açıldığı vakit sekenesini de yine o meydana dökecek o manevi mahsulatları da gayipten şahadete geçecektir. Evet kürey-arz bir tarla, bir çeşme, bir ölçek hükmünde olarak o meydanı ekberi dolduracak kadar mahsulat vermiş ve onu istiyap edecek mahlukat ondan akmış ve onu imla edecek masnuat ondan çıkmış. Demek kürey-arz bir çekirdek ve meydan haşir İçindekilerle beraber bir ağaçtır, bir sümbüldür ve bir mahzendir. Evet, nasıl ki nurani bir nokta sürat-i hareketiyle nurani bir hat olur veya bir daire olur, öyle de kürey-i arz süratli hikmetli hareketiyle bir daire-i vücudun temessülüne ve o daire-i vücut mahsulatı ile beraber bir meydan-ı haşri ekberin teşekkülüne medardır. قل إنما العلم عند الله الباقي هو الباقي سيد نرسي